Ama amma ba'd fa al hadis al hadi hadi sallallahu alayhi wa sallam wa shar al umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin muhakkak ki bütün hamdler Allah'adır ona hamd ondan yardım ister ve mağfiret talep ederiz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 Büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Bundan sonra muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoldur. Amellerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bidat, her bidat sapıklık ve her sapıklık da ateştedir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. <Gülüyor> Muhterem abilerim ve kardeşlerim, Bugünkü dersimizin mevzusu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her konuştuğu vahiy ve haktır. Yanlış duymadınız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her konuştuğu vahiy ve haktır. Şimdi vahiy dedikten sonra neden hak dedik? Eğer zaten o vahiyse ise başlı başına o haktır vahiy ise zaten o haktır ama bizim bu başlığı terkip ederken yani bu başlığı koyarken vahiy ve haktır dememizin sebebi eğer başlığın umumiliğini yani genel oluşunu sadece her konuştuğu vahidir ifadesine hasretmiş olsaydık bu zaman bundan dolayı yani bazı kimselerin zihnini işgal ettiği kimseler, şüphelerin yani zihnini işgal ettiği kimseler veya hakkın kendisine örtülük kaldığı kimseler şöyle sorular soracaklardır Her konuştuğum vahiydir Biz bunun önünü kesmek için direkt başlığı dahi koyarken yani bu başlık başlı başına bir reddiyedir aslında Allah Resulünün her konuştuğu vahiy ve haktır Ve bundan dolayı Dediğimiz gibi az önce eğer aslında vahyin bizzat kendisi haktır. O vahiy ise haktır. Ve hak da sadece Rabbimiz Allah azze ve celle'dendir. Hak sadece Rabbimiz Allah azze ve celle'dendir. Ve bir müslümanın da hakka iman etme hususunda, onu kabul etme hususunda hiçbir zaman ne bir tereddüt, ne ve neyahut bir şüphe içerisinde olmaması gerekir kabul etme, hakka iman etme hususunda bir Müslümanın hiçbir zaman tereddüt içerisinde, ved, şüphe teşviş bu gibi şeyler içerisinde olmaması gerekir. Çünkü iman dediğimiz değer hiçbir zaman şek, şüphe, tereddüt üzerine mebni değildir. Yani bina edilmemiştir. İman tam tersine aksine yakine mebnidir. Yani delile, itminana, isbata mebnidir. İman hiçbir zaman tereddüte, teşvişe bu gibi şeylere bina edilmemiştir. Ve şek ve şüphe içerisinde kalan bir kimse de eğer bir insan şek ve şüphe içerisinde kalmışsa da şunu unutmayın ki o insan inkara daha yakın olan bir kimsedir. Eğer bir insan aklında şek ve şüpheler kalmışsa şunu hiçbir zaman unutmayın ki inkara daha yakın olan bir kimsedir bu. Onun için dediğimiz gibi iman yakine mevledir. Yakin ne demek kelime anlamıyla? Yakin kendisinde şek ve şüphenin bulunmadığı bir bilgi. Hatta bunu yani imanda isimlendirirken yakin iman diyoruz. Yakin iman derken ne anlamda? İmanın en üst merhalesi. Yani en üst, üst seviyedeki iman, hatta Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bile İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken biz İbrahim Aleyhisselam'ın yakinen iman edenlerden olması için ona melekurtumuzun ihtişamını gösteriyorduk. Yani kainatın yaratılışını. Yani yakin iman öyle bir iman ki kişi en ufak darbelerde ve şiddetli darbelerde sarsılmaz. Yani hakikaten de imanda öyle bir merhaleye gelmiş ki yani başına gelen belalar, musibetler nasıl diyeyim sıradan bir şeymiş gibi görür. Ki yakın imanda ancak nasıl elde edilir? Kainatı tefekkür ederek, hiçbir zaman tasavvuf ehlinin yaptığı gibi çokça namaz kılmakla, çokça zikir yapmakla ve çok oruç tutmakla elde edilen bir şey değildir. Bizzat Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarını tefekkür etmekle. Çünkü neden? Kişi hakikaten Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarını tefekkür ettiğinde yani söyleyeceği söz ağzından çıkacağı söz Ya Rabbi sen her şeye kadirsin Allah'ın azametini ve kudretini anlayacak Çünkü neden? Biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin fiilleri sıfatlarına davet eder. Mesela Allah Azze ve Celle'nin fiillerinden bir tanesi nedir? Rızıklandırması. Değil mi? Herkese rızıklandırır. Dilediğine de verir. Yani kafire de verir. Bir müslümana inananı da verir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'ye rızıklandırdığı gibi bu onun fiili olduğu gibi bu onun delalet eder. Yani Allah Azze ve Celle öyle bir rezak ki hiç kimseyi aksatmıyor rızkında. Yerin altındaki haşereler, böcekler, hayvanlar ne varsa ve gökyüzündeki Semadaki hayvanlardan, yeryüzündeki yani nebata, nebatat olsun hayvan, insanlardan kim olursa olsun onları en üstün bir şekilde hiç yani onlardan yüz çevirmeyecek şekilde asla yani katliyetle rızkını kesmeyecek şekilde onları zıklandırıyor. Allah Azze ve Celle. Ye. Çünkü neden? Bir kimsenin rızkının kesildiği an onun ölüm öl, yani öldüğü andır artık. Çünkü neden? Allah Resulü diyor ki şüphesiz ki siz diyor ölümden kaçtığınız gibi hızıktan da katsanız oruzuk gelir seni bulur seni bulur ölüm nasıl seni buluyorsa oruzuk da gelir seni bulur sen canını vermeden gelir seni bulur ve dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 147. ayetinde Al Imran suresinin 60. ayetinde diyor ki El hakku min Rabbik, fala takoonen minel al Hak Rabbindendir. Sakın ha artık bundan sonra şüpheye düşenlerden olma. Sakın asla şüpheye düşenlerden olma. Hatta Allah azze ve celle yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de bir sivri sinekten dahi misal verirken şöyle şunu diyor. İnna Allah la yastahyi en yadraba meselen ba'udatan fama Şüphesiz ki Allah azze ve celle bir sivrisineği, bir sivrisineği ve hatta onun üstünde olan bir misali de emsal vermekten yani misal vermekten örnek vermekten haya etmez çekinmez ve devamda diyor ki Allah Azze ve Celle فَأَمَّا لَّذِينَ كَفْرُ فَأَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ iman edenlere gelince şüphesiz ki onun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler iman edenler bilir iman edenlere gelince Şüphesiz ki onun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. Ve devam dedi ki Allah Azze ve Celle وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا اَرَادَ Küfredenlere gelince, inkar edenlere gelince derler ki Allah bu misal ile, bu sivris, bu ile neyi murat etmiştir? Neyi kastetmiştir? Yani bu kimin sözü? inkar edenlerin sözleri, küfredenlerin sözleri. Ve Allah azze ve celle devam dedi ki: "Yudillu bihi kesiran ve يهdi bihi kesiran ve ma yudillu bihi illa fasikin İşte Allah azze ve celle bu misal ile birçoklarını saptırır ve birçoklarını da hidayete erdirir, doğru yola sürükler. Ancak fasıklardan başkasını da Bu Bakara Suresi'nin 26. ayeti. Yani İman eden kimseler bu gibi emsalleri Rablerinden olan bir hak olduğunu bilirler. Ama inkar edenlere gelince ise söyledikleri söz ne? Allah bu misal ile neyi murat etmiştir derken yani şüphe içerisinde kalarak söyledikleri bir sözdür bu. Şüphe içerisinde kalarak söyledikleri bir sözdür. Şimdi biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle cüzden yani en küçük bir şeyden bütüne en büyük bir şeye kadar neyi yaratmışsa bunların hiçbir şeyi katiyet ve abes değildir. Boş yere yaratmamıştır. Gayesiz yaratmamıştır. Bir Müslümanın katiyetle bu gibi şeylere iman etmemesi gerekir. Çünkü neden? Allah azze ve celle Alim Suresi'nde "Ellezîle <gülüyor> yezkurûne Allâhe kıyamen ve qu'ûden ve alâ cenûbihim ve tefekkürûne fî رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا Onlar ki ayaktayken, yanları üzerine yatarlarken, otururlarken sürekli Allah'ı zikrederler. Ve yerin ve göğün yaratılışı hakkında düşünürler, tefekkür ederler. Ve sonra söylemiş oldukları sözler ise ne? ''Ey Rabbimiz sen bunların hiçbirisini boş yere, abes yere yaratmadın. Katiyetle bunların hiçbirisini boş, abes, gayesiz yere yaratmadın.'' Yani bunlar yaratılmışsa muhakkak bunların bir hikmeti vardır. Ama biz insanoğlu hemen anlayamayabiliriz. Ve meselemize dönecek olursak Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın her konuştuğu vahiy ve haktır bunu şu süreç içerisinde ele almamız gerekir Allah Resulüne gelen vahiy sadece Kur'an'dan ibaret değildi tekrar söylüyorum Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a gelen vahiy sadece Kur'an-ı Kerim'den ibaret değildi yani sadece Kur'an hafızlarından ibaret değildi çünkü onun dışında da yani Kur'an'ın dışında da Allah Resulüne bizzat vahiy gelmiştir misal olarak hadislere baktığımızda diyor ki Cibril bana geldi komşuluk hukukunda o kadar çok tavsiyede bulundu ki komşuyu komşuya miras çıkılacak zannettim. Cibril. Gelen kim? Cibril aleyhisselam melek. Yani vahyi getiren melek. Veya başka hadiste Bukhari'de geçen başka bir rivayette diyor ki mesela Ebu Zer'den geliyor. Allah Resul diyor ki اتاني جبريل فبشارني اَنَّهُ مَنْ مَا تَلَى يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةِ Cibril bana geldi ve beni şu şekilde müjdeledi. Dedi ki: Her kim Allah'a hiçbir şey ortak koşmayarak ölürse cennete girer. Her kim Allah'a hiçbir şey ortak koşmayarak ölürse cennete girer. Ve Ebû Zer de devam ediyor ki: "Kultu ve insaraqa ve inzena" hırsızlıktan bir yapsa, zina da mı etse Allah şöyle diyor ki: "Kala ve insaraqa ve inzena" Allah Resulü ki, hırsızlık da yapsa, zina da yapsa o cennete girecektir. Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ölen bir kimse, hırsızlık da yapsa, zina da yapsa diyor, Allah Resulü'nün tasvibiyle yani onayıyla cennete girecektir diyor. Şimdi gördüğümüz gibi, Cibril bana geldi derken, gelen kim? Vahiy getiren melek. Yani dediğimiz gibi Allah Resulü'ne yani iletilen vahiy sadece Kur'an'dan ibaret değildi. Bizzat ona sünnet de vahyediliyordu. Hatta İmam El Marwazi'nin kitab Sünne adlı Risalesinde şöyle bir rivayet var. Hasan İbni Atiye'den geliyor diyor ki Kâle kâne Cibrilu yenzilu alâ Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bis sünne kemâ yenzilu aleyhi bil Kur'an Hasan bin Atiye diyor ki Cibril Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı getirdiği gibi Sünneti de getiriyordu Cibril Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı getirdiği gibi Sünneti de getiriyordu Ve sonra devamında diyor ki Fe yuallimuhu iyyahe kema yuallimuhu'l Kur'an Ve Kur'an'ı öğrettiği gibi Ona Cibril Kur'an'ı ona öğrettiği gibi Bizzat sünneti de ona Öğretiyordu Bundan dolayı ehli sünnet alimleri diyor ki Allah Resulü her konuştuğu vahiy ve haktır derken yani her konuştuğunun hak olması Kur'an şeklinde olan bir vahiy değildir. Bunu unutmayın abi bu kayıtta. Her konuştuğunun hak olması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her konuştuğunun hak olması Kur'an şeklinde olan bir vahiy değildir. Çünkü geçmişteki ehli sünnet alimleri selef alimlerin İşittiğiniz bir tarifle Kur'an'ın Allah'ın kitabının vahiy oluşu ile Sünnet'in vahiliğini şu ifadelerle ayırt etmişlerdir. Kur'an'ın vahiy oluşuna şu ifadeyi kullanmışlardır. Vahyu metlu. Vahyu metlu ne demek? Yani tilavet edilen. Yani onun tilavetinden de sevap beklenilir. Aldınız mı abi? Yani Kur'an-ı Kerim okunulduğunda onun tilavetinden de okunulmasından da sevap beklenilir. Ama Sünnet'in vahiy oluşu ise Vahyu gayr Yani tilavet dışında olan bir vahiy Anladınız mı burayı? Tilavet dışında olan bir vahiy Bunlar hep ıstılahi terimlerdir Ve Devam ede gelen zaman içerisinde Bunlar yerine göre kullanılmış Ve izah edilme ihtiyacı olduğunda da Olduğunda da ehl sünnet alimleri bunları gerektiği kadar Yeterince izah etmişlerdir Şimdi bunlar arasındaki tek fark ne? Yani Kur'an'ın Vahiy oluşu ile Sünnetin vahiy oluşu arasındaki fark ne? Bir kere Kur'an'ın vahiy oluşu lafzen ve manaen Allah'tandır. Lafızlar da Allah'tan, manası da Allah'tandır. Ama sünnetin vahiy oluşu ise nasıl? Lafızlar Resul'den, mana ise Allah Azze ve Celle'dendir. Bunu ayırmamız gerekir. Alınır mı abi? Kur'an'ın vahiy oluşu, lafızlar da, mana da Allah'tan, sünnetin vahiy oluşu ise o lafızlar Allah Resulü'ne ait ama manası Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ve Allah Resulün her konuştuğu vahidir derken bundan önceki derslerde de işitmiş olduğunuz gibi Allah Azze ve Celle'nin kendisine vahyi ile ilişkilendirmiştir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rabbinden kendisine indirileni tebliğ etmekle mükellef olduğundan dolayı her konuştuğu vahiy ve aktır dedik. Bundan dolayı onun hayatının her safhası, Allah Resulü'nün hayatının her safhası bazen beşeri niteliğine uygun yani beşeri kimliğiyle söyleyebileceği ve söyleme ihtimali olabilecek sözler ile ayırt edebilmemiz için yani beşeri kimliği olduğu için Allah Resulü'nün yani Vahiy ürünü olan şeylerden ayırt edebilmemiz için bundan dolayı Allah Rşulun her konuştuğu vahiy ve haktır dedik. Çünkü Allah Rşul bir resul olduğu gibi aynı zamanda bunun bir beşeri kimliği vardı, bir beşeri kimliği vardı. Bundan dolayı hak ifadesini kullandık. Şimdi Allah Azze ve Celle, Subhanahu ve Taala yarattıklarıyla ile iletişime yaratıkları ile iletişime baktığınızda bu vahiy olayı ile gündeme gelir. Vahiy ile gündeme gelir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kainatı yaratırken tabiatlarını has bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin onlara yüklediği bir görev onları yapmakla mükellef kılındığı şeyler Allah Azze ve Celle'nin o asıllarını yaratması onları ne için yarattığını vahiy yoluyla onlara bizzat ilka etmiştir. Birazdan bunları zaten göreceğiz. İlk başlık Allah azze ve celle'nin göklere vahyetmesi. Allah azze ve celle'nin göklere vahyetmesi. Allah azze ve celle Fussilet suresinin 12. ayetinde diyor ki: "Faqadahu neseba semavat fi yumin ve ohha fi kulli sema'in amraha ve zeyyana sema'ed dunya bimasabiha ve yifdal zalika taqdirul azizul alim." Allah azze ve celle diyor ki: Böylece diyor onları İki günde yani yedi gök olarak yarattı, yedi tabak olarak yarattı ve sonra her göğe görevini vahyetti, vahyetti derken وَأَوْحَى fi kulli سَمَاءٍ Her göğe vahyetti, görevini vahyetti yani ne yapması gerektiğini onlara öğretti, vahyetti bu anlamda yani semanın yağmur yağdırması. Ve rüzgarlar vesilesiyle bulutların hareket etmesi. Allah Azze ve Celle bizzat onlara öğretti bunları. Yani vahyeti kelimesi burada onlara öğretti anlamında. Görevini yükledi anlamında. Yani onların tabiatlarına, fıtratlarına derç etti. Bu anlamı da kullanabiliriz. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki biz dünya semasını, yani en yakın olan semayı dünya semasını kandillerle süsledik. Dünya semasını kandillerle süsledik, donattık. Bozulmaktan da koruduk. İşte bütün bunlar aziz ve alim olan Allah'ın takdiri iledir diyor. İşte bütün bunlar aziz ve alim olan Allah Azze ve Celle'nin takdiri iledir. Yani görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle yedi kat iki günde yaratıyor. Ve sonra her semaya görevini, işini neyse onları vahy ediyor. Ve semayı da kandillerle süsleyip bozulmaktan da koruyor. Bütün bunların hepsi katiyetle değiştirilemez hiçbir zaman değiştirilmesi mümkün değil ve başka bir şey dönüştürülmesi de mümkün olmayan Allah Azze ve Celle tarafından bu şekilde takdir edilmiştir. İkinci başlık ise Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne vahyetmesi. Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne vahyetmesi. Allah Azze ve Celle Zilzal suresinde diyor ki 1 ile 5. ayetinde اِذَا زُلْزِلَةِ ardu zilzalaha ve وَاَخْرَجَةِ ardu asqalaha ve قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يوم تحدث الأخبار وأن ربك أوحا لها اوحى لها yer yeryüzü kendisine has bir sarsıntı ile sallandığı zaman ve toprak o ağırlıklarını dışarı çıkardığında ve insanoğlu buna ne oluyor dediği zaman işte o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle Bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır. O gün yeryüzü Rabbinin ona vahyetmesiyle, bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır. Ne yapıldıysa. Görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle göğe vahyettiği gibi yeryüzüne de vahyetmiştir burada. Ve başka bir başlık Allah Azze ve Celle'nin mahlukatından olan bal arısına vahyetmesi. Bunları zikretmemizin sebebi vahiy kelimesini daha iyi anlamamız için. Çünkü neden? En sonki mevzu Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a vahyetmesi? etmesi. Yani Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a vahiyini bunlardan ayırt edebilmemiz için bunları zikretme zorundayız. İster istemez. Yani bunları anlamadan onu anlayamayız. Allah Azze ve Celle'nin mahlukatından olan bal arısına vahyetmesi. etmesi. Allah Azze ve Celle Nahr Suresi'nde diyor ki وَأَوْحَى رَبُّكَ اِلَى النَّحْنِ اَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنَّا يَعْرِشُونَ Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve insanların yapmış oldukları çardaklardan kendilerine evler yani kovanlar edinmeleri için kovan edinin diye bal arısına vahyetti. Bal arısına vahyetti. Ve sonra tümü, tümü, tümü, tümü, tümü, tümü, tümü, tümü, Meyvelerin her birinden ye. tümü, tümü, tümü, tümü, ve Rabbinin sana kolaylaştırmış olduğu yollara gir diye vahyeti, Yani ilham etti. Bunları öğretti. Bunları öğretti. Onların karınlarındaki renkleri çeşitli çeşit bir şerbet yani bal çıkar. Ve onda insanlar için şifa vardır. Onda, o balda insanlar için şifa vardır. Ve Allah azze ve celle devam dedi ki elbette bunda düşünen, akleden bir topluluk için ibretler vardır, ibret alınacak çok şeyler vardır diyor Allah Azze ve Celle burada görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle'nin bal arasına vahyetmesi derken ne anlamda? öğretti anlamında yani bal yapmasını öğretti katiyetle dediğimiz gibi yani tasavvuf ehlinin dediği gibi biz demiyoruz. mesela İskender Evrenes oğlu dediğimiz bir kimse var bu kendisinin Resul olduğunu iddia etmekle sapıp olan bir kimse Allah hasta etsin gerçi ne diyor? Allah Azze ve Celle bal arısına vahyettiyse bize niye vahyetmesin ki? Ta, halbuki Allah Azze ve Celle bal arısına vahyetti derken neyi vahyetti burada? Bal yapmasın yani öğretti anlamında, katiyetle bir nebiye vahyedilen anlamda değil. Onlar ise insanları kandırarakten Allah bir bal arasına vahyettiyse e ki, bak biz de Resul'üz, Resul'ü derken Resul'ü hangi anlamda kullanıyor? Kelime anlamıyla, sözlük anlamıyla, Resul diye gönderilen anlamında. E bak biz de gönderilmiş değil miyiz diyor, o zaman Allah'ın bize de vahyetmesi mümkündür. Diyerekten insanlar bu şekilde kandırıyorlar. Ve kendisi, yani ben bizzat İzmir Üç Yolda şahit oldum, Samanyolu düğün pasajı, pasajı salonunda. O zamanlar elimize bir kağıt verdiklerinde, kağıtta aynen şu yazıyor, bu zikirleri diyor, devrin İmam Mehdis'ine göndereceğiz. Yani bin tane la ilahe illallah, bin beş yüz tane bu gibi zikirler. Bunları diyor devrin imam Mehdi'sine ulaştıracağınız. Yani kendi hocalarını kastediyor. Ben de adama sorduğumda, adamın ismi Lokman'dı, kendisi de Mardinliydi. Lokman abi dedim, bu dediğim yanlış değil mi dedim, Mehdi aleyhisselam yazıyor burada. Çünkü yani Mehdi aleyhisselam geldiğinde dahi zuhur kendisinin Mehdi olduğunu bilmeyecek dedim de. Aynen böyle İskender evre nasıl olduğunu göstererek, işte bizim bu Mehdi, Mehdi'miz bu dedi. Aynen el işareti yaparaktan işte bizim Mehdi'miz bu dedi. Onun için hakikaten bu gibi insanların hakkı yakalayamamasının sebepleri de ne? Yani doğruyu bulamamaların sebebi hakkı öğrenmediklerinden dolayı. Hakkı öğrenemeyen bir insan muhakkak her zaman batılı içerisinde yüzmesi kaçınılmaz. Allah Azze ve Celle bile Kur'an-ı Kerim'de bahsederken şöyle diyor. فَمَذَا Badel الْحَقِّ illa dalal. Hak'tan sonra ancak ne vardır? Delalet, sapıklık vardır. Yani biz Müslümanların öğrenmesi gereken ilk başta hak. Katiyetle şu cemaat yanlışmış, şu tarikat yanlışmış değil. Bizim öğrenmemiz gereken belli. Kur'an ve sünnet. Bunları öğrendiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle kimin hak yolda olduğunu, kimin batıl yolda olduğunu alar insan. Çünkü seleften birçok kimse, sen hakkı öğren ey evlat. Sen hakkı öğren. Şüphesiz ki sen hakkı öğrendikten sonra kimin batıl yolda olduğunu, kimin de hak yolda olduğunu öğreneceksin. Ama... Buna rağmen gene şerri de bilmemiz gerekir. Küfrü de bilmemiz gerekir. Neden? Kendimizi koruyabilmemiz için. Kendimizi koruyabilmemiz için. Ki nitekim Huzeyfe Allahu anhu bu geçen hadis-i şerifte herkes diyor Allah Resulüne diyor, hayırdan sorarken ben ise diyor şerden soruyordum. Ben şerden soruyordum. Yani şerden sormasının sebebi ne? O gibi fitneye bulaşmaması için. Kendisini koruma altına alması için. Aa, bunu da öğrenmemiz gerekir. Ve devamında Allah Azze ve Celle'nin başka bir başlık Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyetmesi. Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyetmesi. Taha suresinin 38. ayetinde Allah Azze ve Celle diyor ki İz evhayna ila ummike mâ yuhâ Hani bir zamanlar vahyedilecek şeyleri annene vahyetmiştik ey Musa. Hani bir zamanlar vahyedilecek şeyleri annene vahyetmiştik. Yani öğretilmesi gereken şeyi vahyetmiştik, öğretmiştik. Çünkü neden? Bu anlamı kullanıyoruz. Normalde Musa Aleyhisselam'ın annesi Nebi değil ama vahyedilmiştir. Musa Aleyhisselam'ın annesi Nebi değil ama buna rağmen vahyedilmiştir. Aynen göğe, yeryüzündeki bulunan hayvanlara vahyedildiği gibi bizzat insanlardan da Musa Aleyhisselam'ın annesine de vahyedilmiştir. Ve devamında diyor ki ayette Musa'yı bir sandığa koy. Sonra denize nile bırak. Deniz onu kıyığa atsın da benim düşmanım da ve onun düşmanı olan birisi alsın. Allah azze ve celle ki hem benim düşmanım hem Musa aleyhisselamın düşmanı olan birisi alsın. Sadece Allah'ın düşmanı olan birisi değil. Aynı, şarkı, aynı zamanda hem Allah'ın düşmanı olan birisi ve Musa aleyhisselamın düşmanı olan birisi alsın diyor Allah azze ve celle. Ve yani kısa'yı biliyorsunuz bildiğiniz gibi zaten. Yani kahinlerin firavuna haber vermesiyle beni İsrail'den. O gece doğan bütün çocukların, yani Firavun katletmeye azmetmiştir. Ve tabi ki de Musa aleyhisselam o gece doğan çocukların içerisindeydi. O gece doğan çocukların içerisindeydi. Ve Allah azze ve celle Musa aleyhisselamın annesine o tehlikeli konumda ne yapması gerektiğini ona ilham etti. Yani vahyeti öğretti. Öğretti anlamda. Yani ne diyor? Onu bir sandığa koy, denize bırak, nile bırak. Sonra benim de onun da düşmanı olan birisi alsın ve devamında diyor ki ey Musa sevilmen yani benim nezaretimde yetiştirilmen için de sana kendimden bir sevgi verdim. Yani seninle meşgul olacak olan insanlar her ne kadar senin benim düşmanım da olsa onların seni sevmeleri için onlara sevimli görünmen için sana kendim, kendimden kendi katımdan bir sevgi verdim diyor. Yani Musa Aleyhisselam'a bakmalarının sebebi Allah Azze ve Celle'nin onlara vermiş olduğu sevgiyledir, Kendi katından indirmiş olduğu sevgiyledir. Ve sonra aynı anda da anasından da uzak kalmadı Musa Aleyhisselam. Çünkü neden? En başta dediği gibi sen onu sepete koy. Muhakkak ki biz onu sana geri döndüreceğiz. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle bir söz verdiği zaman asla vaadinden caymaz. Ama insanoğlu ise katiyetle de böyle değil. İnsanoğlu vermiş olduğu söze eder Yani sözünden cayar. Ve hatta devam dedi ki hani kız kardeşin gidip ona bakacak birini bulayım mı dediğinde bunu da söylemesinin sebebi Musa Aleyhisselam o da kimseden emmiyordu. Süt emmiyordu. Ve bakımını da kimse üstlenmiyordu. Biz diyor Allah Azze ve Celle buna mani olduk. Biz diyor buna mani olduk. Ve aynı andan da gö anasının gözünden uzak tutmadan kız kardeşi dolanırken Dedi ki ben size bu çocuğa bakacak bunu emzirecek birisini bulayım mı dediğinde Ve bizzat Musa aleyhisselamın anasını kendi annesini böylece yani Gözü aydın olsun gönlü mutluluk ve huzurla dolsun diye Seni diye seni annene verdik ey Musa üzülmeyesin diye Ve sonra devamda ayrıldıktan sonra sen birini öldürmüştün de seni o gamdan, endişeden, hüzünden kurtardık Seni iyiden iyiye sıkıca bir denemeden geçirdik imtihan ettik Sonra yıllarca, yıllarca medyen halkı içerisinde kaldın da Şuayb aleyhisselamın kızlarıyla evlenmesinin akabinde olan olaylar Sonra takdire göre bu makama geldin diyor Yani dediğimiz gibi Burada Allah azze ve celle'nin Musa aleyhisselamın annesine vahyetmesi derken Öğretti anlamında aldınız abi yani onu sepete koyup ne yapılması gerektiğini öğretti Allah Azze ve Celle bizzat havarilere de vahyetmiştir yani İsa aleyhisselamın arkadaşlarına onlar da vahyetmiştir hani bir zamanlar havariler bana bana ve Resulüme iman edin diye vahyetmiştim yani ilham etmiştim gönüllerine hakkı kabul etme izanı vermiştik ve onlar da havariler de demişti ki biz iman ettik ve bizim Allah'a teslim olmuş kimseler yani Müslümanlar olduğumuza şahit ol demişlerdi. Başka bir başlıkta şeytanın ve avanelerin kendilerine hizmet edenlere yaldızlı sözler vahyetmeleri. Şeytanın ve avanelerinin yani yardımcılarının ve kendilerine hizmet edenlere yaldızlı sözler, hoş sözler vahyetmeleri. Az evvel Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 112. ayetinde diyor ki: "Ve kezalike cealna likullin nebiyyin aduvan şeyatinel insi vel cin. Yuha ba'duhum ila ba'din. Zukhrafal kavli gharuran ve law şa'a rabbuka ma ve Böylece diyor biz her nebiye insan ve cin şeytanların düşman kıldık. Biz her nebiye insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar Rabbin dileseydi onu da yapamazlardı artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak hatta müseylemetül kezzab'a baktığımızda yani yalancı peygamber denilen tarihte bir kimse var müseylemetül kezzab sahabe döneminde ona vahiy geldiği hakkında İbn Abbas'a bir sual sorduklarında İbn Abbas'a diyor ki o kendi, İbn Abbas diyorlar ki Ey İbn Abbas, Müseylemetül Kezzab kendisine vahyedildiğini söylüyor. İbn Abbas da diyor ki, doğru diyor. Doğru söylüyor, kendisine vahyediliyor diyor. Ama ona vahyeden şeytandır diyor. Ona vahyeden şeytandır diyor. Yani bu ayeti okuyor. Ve diğer başlık Allah'ın Resullerine ve Resulü Muhammed aleyhissalatu vesselama vahyetmesi. Allah Azze ve Cennin umum Resullerine ve Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a resulü olan Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a vahyetmesi. Nisa suresinin 163. ayetinde Allah Azze ve diyor ki: İnne ohayna ileyke kemâ ohayna ilâ Nûh ve'n-nebiyîne min ba'di. Biz Nuh Aleyhisselam'a ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik ey Muhammed. Ve sonra ohayna ilâ İbrâhim ve İsmail ve İshak ve Ya'kûb ve'l-esbât. Ve İsa ve Eyyübe ve Yunus ve Harun ve Süleyman ve Âteyne Davude zebura Nitekim İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve onların torunlarına İsa'ya, Eyyübe, Haruna, Süleyman'a da vahyettik. Ki Davud aleyhisselama da zeburu verdik diyor Allah azze ve celle. Davud aleyhisselama da zeburu verdik diyor. Görüldüğü gibi yani Allah Azze ve Celle'nin nebileriyle olan ilişkisi yani vahyetmek istediği, indirmek istediği şeyleri kullarından talep ettiği şeyleri onlara ulaştırmaları için bunları elçiler olarak seçiyor. Bu insanları elçiler olarak seçiyor ve onlara vahiy yoluyla emirlerini ve nehirlerini, haberlerini bu şekilde gönderiyor. Biz bu iletişime bizzat vahiy diyoruz. Ve Allah Resulü için başka bir ayete Ahkaf suresinin 9. ayetinde kul me kuntu bid'an minar rusuli ben de ki diyor ey Muhammed ben resullerin ilki değilim. Allah azze ve celle Muhammed aleyhissalatu vesselam'a diyor ki ey Muhammed de ki ben resullerin ilki değilim. Yani ilk vahy edilen kişi ben değilim. Nasıl ki benden öncekilere vahyedilmişti. Bundan dolayı ben ilk resul değilim. Ve sonra ve ma ma yapılır ve la bana ve size nasıl muamele edileceğini de bilmem. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki ayette bana ve size nasıl muamele edileceğini bilmem. Ve sonra devam ediyor ki inittebu illa ma yuha ileya ve ben sadece bana vahy tabi olurum. Allah Resulü ben sadece bana vahy uyarım, tabi olurum. Ve ma ve ana illa mubin ve ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. Yani ben size sadece bana vahyedileni ulaştırıyorum. Yani haber veriyorum. Benim görevim, vazifem bu. Ahkaf Suresi'nin 9. ayeti. Şimdi geçmiş derslerde şöyle bir söz kullanmıştık. Şöyle bir cümle söylemiştik. Demiştik ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama indirilen iki şey. Veyahut. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen bu iki şeyden bahsederken kitap ve hikmet ifadesini kullanmıştık. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ hikme". Ey Muhammed biz sana kitabı ve hikmeti indirdik. Yani Allah Resulü'nde indirilen bu iki şey aslında vahyedilen iki şey anlamındadır. Vahyedilen iki şey anlamındadır. Yani Allah Azze ve Celle Muhammed aleyhisselatüsselama vahyetmiş olduğu şey dediğimizde Şura suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki ve kezeli ki ewhayna illeek Qur'anen arabiyan, lütunzira ümmel Qur'a, wman haula, wlutunzira yomel jam'ı, la rib fihi fariqun fil jannah, wfariqun sair. Şehirlerin anası olan Mekke'de, şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun çevresinde bulunanları uyarman ikaz etmen için asla hiçbir şüphe olmayan mahşer günü ile kıyamet günü ile onları korkutman için sana da böylece Arapça bir Kur'an vahy ettik. Sana da böylece Arapça bir Kur'an vahy ettik. İnsanların bir bölümü cennette ve diğer bir bölümü de çılgın alevli cehennemdedir diyor. Allah azze ve celle. Görüldüğü gibi yani Kur'an bizzat vahyedilmiştir edilmiştir kitap. Ve İsra suresinin 30. 39. ayetinde Allah azze ve Celle diyor ki ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ hikme İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَهَ الْاَخَرِ Sakın ha Allah azze ve celle ile birlikte başka bir ilah edinme. Sakın Allah Azze ve Celle ile birlikte başka bir ilah edinme. <gülüyor> Yoksa eğer böyle yaparsan Allah muhafaza kınanmış ve Allah'ın merhametinden, rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın diyor. Allah muhafaza bu şekilde yapıldığı zaman Allah'ın merhametinden uzaklaştırılmış ve kınanmış bir şekilde cehenneme yani ateşe atılırsın diyor Allah Azze ve Celle. Ved Kef suresinde 110. ayetinde Allah Azze ve Celle gene diyor ki قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ mislukum yuha اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهُنْ وَاحِدُ De ki diyor onlara Ey Muhammed ben ancak sizin gibi bir insanım. Sizin gibi bir beşerim. Bana sadece sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Sizin ilahınızın Tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Şimdi dediğimiz gibi Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam da bir beşerdi. Bir insandı. Ama biz insanlardan tek farkı ne? Ayette dediği gibi sadece fark ona vahyedilmesiydi. Fark ona vahyedilmesiydi. Ki Allah Azze ve Celle'nin böyle ayeti zikretmesindeki hikmetlerden birisi de yani arada sırada Allah Resulü beşer olduğunu unutmayın. Beşer olmasına rağmen onun hataları vardır. İleride göreceğimiz gibi. Ama bu hatalarına rağmen bizzat bu hatalarda Allah Azze ve Celle tarafından düzeltilmiştir. Yani bize ulaşan kısmı düzeltilen kısmıdır. İleride bunları inşallah göreceğiz. Allah Azze ve Celle Necm Suresinin 1 ve 5. ayetlerinde diyor ki bu ayete daha iyi kulak vermenizi gere gerekir. Çünkü bu meseleyle daha, daha çok alakalı olan bir ayet. Allah Azze ve Celle diyor ki وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا دَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى Battığı zaman o yıldıza and ki Allah Azze ve Celle'i yemin ediyor. Battığı zaman o yıldıza andolsun ki yeminler olsun ki sizin arkadaşınız Muhammed sapıtmadı. Sizin arkadaşınız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sapıtmadı. وَمَا غَوَى Batıla da inanmadı. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْهُوَ اِلَّا وَحْيُنُوحَى ve katiyetle o hevasına, arzusuna göre de konuşmaz. Muhammed aleyhissalatu vesselam hevasına, arzusuna göre de konuşmaz. Onun bildirdikleri, söyledikleri vahy edilenden başkası bir şey değildir. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْهُوَ illa وَحِنُوهَا Katiyetle o heva arzusuna göre konuşmaz. Onun bildirdikleri, söyledikleri, emrettiği, nehyettiği ne varsa muhakkak bunlar vahy edilen şeylerdir. Muhakkak vahyedilen şeylerdir. Ve devamında Allemehu şedidul kuvve Ve ona Çünkü ona çok güçlü, kuvvetli, üstün yaratılışlı biri. Yani Cibril aleyhisselam öğretti. Mesela Bukhar'da geçen bir hadiste Cibril aleyhisselamın 600 tane kanadının olduğu zikredilir. 600 tane. Yani öyle ihtişamlı, güçlü, kuvvetli birisi oldu. Hatta Allah Resulü aleyhisselatü vesselama ilk Vahiy geldiği anda Hira mağarasında Allah Resulü mağaradan çıktığında yani Cibril aleyhisselamı kendi suretinde gördüğünde bir de başımı göğe kaldırdım ki Cibril Aleyhisselam' adeta yani semayı kaplıyordu. Ve bunun dehşetinden dolayı titreye titreye yani eve gittiğinde Allah ve Celle ey örtüsüne bürün sarılan sarınan korkma kalk ve insanlara uyar diye ayet indirdi. Allah azze ve celle. Şimdi burada dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları çok iyi aklınızda tutmanız gerekir abi. Çünkü neden? Bu ders birçok taifeye bizzat reddiyedir aslında. Özellikle mutezileye, hadis inkarcıları dediğimiz kimseye. Bu başlı başına bir reddiyedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam katiyetle kendi hevasından konuşmaz. Konuştuğu her şey ona vahyedilendir. Dinde kendiliğinden bir tek kelime dahi söylemesine müsaade edilmemiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bile kendi hevasından, kendiliğinden konuşmayı yasaklıyor. Ve Allah Azze ve Celim Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi, Ey Muhammed, Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ey Muhammed, Rabbinden sana indirilene tebliğ et. Dediğinde, eğer bu şekilde yapmazsa, yani Rabbinden indirilen, tebliğ etmeyip, indirilen kitap ve hikmeti tebliğ etmeyip kendi hevasından, arzusundan konuşursa Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi onun elçiliğini yapmamış olur. Yani tebliğ ettiğin, konuştuğun, anlattığın ne varsa, emrettiğin, nehyettiğin ne varsa bunların hepsi vahyedilen olmalıdır diyor Allah Azze ve Celle. Ne varsa. Çünkü Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a bu denli hitap ettikten sonra Yani Rabbinden sana edilene uy Ey Muhammed Rabbinden sana indirileni tebliğ et Yani Kur'an'ı ve hikmeti, Kur'an'ı ve sünneti tebliğ et Sakın ha insanların heva ve arzularına uyma Ki aynı şekilde Allah Resulü Rabbinden indirilene Uyumakla, Vahidine tabi olmakla emir olunduğu ki olunmuşsa ki biz Müslümanlar da hayli hayli bununla emir olunmuşuz. Biz de Rabbimizden bize indirilene tabi olmakla emir olunmuşuz. Katiyetle insanların hiçbir zaman şahsi görüşlerine, şahsi kanetlerine kim olursa olsun, makamı, mevkisi ne olursa olsun, isterse Allah Resulünden sonra gelen en faziletli insan olsun, Ebu Bekir radıyallahu anhü dahi olsa, onun şahsi görüşüne, kanatine Kur'an ve sünnete uymadığı müddetçe biz ona uymayız. Bu neden? Katiyetle onlara saygısızlık değildir. Mezhep alimleri de olsa böyle bu. Hiçbir zaman onlara saygısızlık, terbiyesizlik onların yani değerlerini düşürme değildir. Bu bizzat Allah Azze ve Celle'nin ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam hukukunu korumadır. Allah'ın ve Resulün hukukunu korumadır bu. Yani... Allah Azze ve Celle bu denli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ettikten sonra hiç dinde kendiliğinden konuşması mümkün müdür? Allah aşkına katiyetle bu mümkün değildir. Hatta dinden olmadığı bir şey hakkında yanlış bir şey daha yapsa bu Allah Azze ve Celle tarafından düzeltiliyordu. Bu Allah Azze ve Celle tarafından düzeltiliyordu. Ki Allah Azze ve Celle Hakk'a, Suresi, Hakka suresinde diyor ki hiç şüphesiz o çok şerefli bir elçinin sözüdür. Ve mehmu bir kâlişe ayrin ve o bir şair sözü de değildir. O bir şair sözü de değildir. Ve devam dedi ki: Kâliyle mertuminun ne kadar az iman ediyorsunuz? Ne kadar da az iman ediyorsunuz? Yani 90 iman ediyorsunuz. <gülüyor> ve devamında: Veleya bir kâli kahinin katiyetle bir kahin büyücü sözü de değildir. Ve devamında kalilan ma tezekkaru ne kadar da az düşünüyorsunuz diye Allahu Teala. Sonra tenzilun min rabbil alemin Şüphesiz ki o alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir. Alemler alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir. Ve devamda diyor ki velau takavval aleyna ba'da al-aqawil la'ahazna minhu bil-yamin sümme laqata laqata'na minhul Eğer nebi Aleyhissalatu vesselam bize atfen Bizim adımıza yani bize nispet ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı elbette onu kavrak yakalardık sonra onun o can damarını koparırdık onu yaşatmazdık ve sizden hiç kimse de buna mani olamazdı. Şimdi bu Allah Azze ve Celle'nin sözü haksa eğer Allah Resulü kendinden bir şey eklemiş olsaydı hayatta kalması mümkün müydü? katiyetle mümkün değildir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu dine hiçbir zaman kendiliğinden bir şey eklememiştir. Bizzat Allah Azze ve Celle'nin vahyettiklerini ziyadeliksiz ve noksansız bir şekilde bu şekilde hepsini tebliğ etmiştir ve öğretmiştir. Bu gösteriyor ki Allah Resulü'nün her konuştuğu nedir? Vahidir. Her konuştuğu vahidir. Az önceki zikrettiğimiz ayetlerde yani onun her konuş yani o ne bi o heva varusuna göre konuşmaz. Onun konuştukları vahiyden başka bir şey değildir. Ve yani zalika mimma ohha ileykem hikme. İşte bunlar Rabbinden sana vahyettiğimiz hikmetlerdir. Bu gibi ayetleri hadis inkarcıları dediğimiz kimse, Mutezile tayfisi dediğimiz kimseler vahiy kelimesini, vahiy ifadesini sadece Kur'an-ı Kerim'e hasrediyorlar. Sadece Kur'an'a hasrediyorlar. Yani sünnet, hadisler vahiy değildir. Anlamını çıkartmak için. Halbuki biz diyoruz ki muhassis dediğimiz yani tahsis eden bir nas, bir ayet, hadis olmadığı müddetçe yani sadece Kur'an Vahidir. Bu gibi bir delil olmadığı müddetçe hiç kimse kalkıp da kendi kafasına göre bir tahsis, bir kayıt, bir şart koyamaz. Bunlar tamamen umumu ifade eder. Aldınız ama burayı. Bu bizzat usulle alakalı. Yani hadis inkarcılar dediğimiz taifeler bunu Kur'an'a hasrederek kendi anlayışlarını ortaya koyuyorlar bizzat peygamber ile Kur'an'ın arasını açmak için yani peygambersiz bir Kur'an anlayışını insanlara aşılamak için ve üstelik Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dediğimiz gibi sadece Kur'an-ı Kerim'i konuşmamıştır bir ayeti okuyup ona izahlar getirmiştir birçok izah getirmiştir mesela misal olarak örnek verelim Enam suresinin 82. ayetinde Allah Azze ve Celle diyor ki اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ا۪يمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ ve وَهُمْ مُحْتَدُونَ İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar işte emniyette ve güvende olanlar işte onların ta kendileridir. Hidayette ve güven üzere olanların ta kendileri onlardır. Sahabe bu ayeti işittiğinde diyor ki iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar onlar hidayette yani doğru yolda olanlar ve güvende olanlardır. Sahabe bu ayeti işittiğinde hatta Abdullah İbn İl Mesud ilim dağarcığı dediğimiz bir sahabe yani ilimde ön plana geçmiş olan bir kimse. O sahabe dahi bu ayeti işittiğinde diyor ki ey Allah'ın Resulü eyyünelâ yazdım nefse hangimiz nefsine zulmetmez ki? hangimiz nefsine zulmetmez ki? ve hangimiz günah işlemez ki? hangimiz günah işlemez? hangimiz nefsine zulmetmez? ve Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam da diyor ki hemen bu ayete açıklıyor. Anlam açıklıyor, mefhum açıklıyor işte. Siz diyor doğrusu diyor Salih kul Lokman'ın oğluna diyor şöyle dediğini işitmediniz mi? Elem tesme salih? Siz Salih bunu şöyle dediğini işitmediniz mi? Ve libnihi wa Hani Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ederek bir zamanlar şöyle demişti. Ya buneyye la tushrik billahi. İnne şirke le zulmun azim. Ey oğulcağızım. Sakın ha Allah'a ortak koşma, şirk koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Yani oradaki zulümden kasıt ne? İman edip de imanlarına zulüm kalıştırmayanlar derken kasıt ne? Allah Resulü Allah'ın yüklediği gibi şirk. Yani iman edip de İmanlarına şirk bulaştırmayanlar, Allah'a ortak koşmayanlar. Onun için dediğimiz gibi Allah Resulü vesselam sadece Kur'an'ı konuşmamıştır. Ona birçok izahlar ve deliller getirmişlerdir. Ve hadis inkarcılarına da baktığınızda bu ayeti tercüme ederlerken nasıl anlam verirler? Bizzat şirk anlamını verirler. Halbuki biz bunu kendi kafamızdan koymuyoruz. Bizzat biz bunu hadisle alıyoruz. Alınız abi? ve mesela Hicr suresinde evet. وَعْبُدُ hatta حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ta ki yakin sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et oradaki yakinden kasıt Allah ki diyor ki yakinden kasıt ölüm ta ki yani ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et hadis inkarciler de böyle diyor ta ki ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et sen kendi anlayışını ortaya koyuyorsun. Biz ise kendi anlayışımızı ortaya koymuyoruz. Allah Resulü'nden gelen bir delil olduğu için, bir izah olduğu için biz ister istemez onu kabul ediyoruz. Anladınız değil mi abi buraya? Ama onlar ise kendi anlayışlarını ortaya koyarak, haşa Resulün görevini, Allah Resulü'nün görevini kendileri üstleniyor. seni Allah Resulü bu görevi Allah'ın Risaletine hakkıyla gerektiği gibi tebliğ etmemiş, anlatmamış. Onlar kalkıp kendilerine göre bu gibi tebliğ, izah etmeye kalkışıyorlar. Bu Allah'a ve Resulüne ihanettir. Allah'a ve Resulüne ihanettir. Çünkü neden? Hazreti Ayşe de diyor ki, Her kim diyor Allah Resulünün, Allah Resulünün kendisine indirilenden bir şey sakladığını söylerse, o Allah'a ve Resulüne ihanet etmiş olur. Çünkü neden? Ey Resul Rabbinden sana indirilen tebliğ et. Eğer onu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun diyor Allah Azze ve Celle. İhanet etmiş olur. Ve diğer bir başlık, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkan her şey haktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkan her şey haktır. Bu sadece ve sadece Allah Resulü aleyhissalatu vesselam için geçerli olan bir şeydir. Çünkü neden? Ebu Davud'da geçen Darimi'nin Ebu Davud'un sünnünde geçiyor. Darimi'nin sünnünde geçiyor. Hakim'in müstedrekinde geçiyor. Ahmed İbn Hanbel'in müstededinde geçiyor. ve da Şeyh Albani de Silsile bu rivayeti sahih diyor. Diyor ki rivayet Abdullah İbni Amr'dan geliyor. Diyor ki kale kuntu aktubu şeyin esma'uhu min Rasulillah sallallahu aleyhi sellem, uridu hifzdahu. Ben diyor ezberlemek ve korumak düşüncesiyle düşüncesiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmiş olduğum her şeyi yazıyordum. Ezberlemek ve korumak düşüncesiyle bu kasıtla Allah Resulü'nden işitmiş olduğum her şeyi yazıyordum diyor. Abdullah İbni Amr el-As. Ve sonra devam diyor, diyor ki, Fenehetni Kureyşun Kureyş beni bundan alıkoydu. Bana mani oldu. Ve dediler ki, ve kalu Etektubu kulle şeyin tesma'uhu Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beşerun yetekellemu fil rida Sen Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan işitmiş olduğu her şeyi yazıyor musun? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Bir beşerdir. O kızgınlık halinde de Konuşur. Öfke yani Hoşnut olduğu, razı olduğu halde de Konuşur. Buna rağmen Allah Resulü'nden işitmiş olduğun her şeyi yazıyor musun? Ve sonra Abdullah ibn Amr as Diyor ki فَاَمْسَكْتُ kitap Ve ben kendimi yazmaktan alıkoydum. Yazmayı kestim. Ve sonra فَزَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ Sallallahu aleyhi ve sellem Ve ben bunu Allah Resulü aleyhissalatu vesselama bildirdiğimde فَاَوْمَا بِاُسْبُعِهِ اِلَا Allah Resulü aleyhissalatu vesselam işaret parmağını ağzına işaret ederek dedi ki فَقَالَ اُكْتُبْ فَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلَّا حَقٌ Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki yaz. Bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz. Abdullah İbn-i Amr el-As'a diyor ki Nefsim elinde olan Allah'a yeminler olsun ki yaz. Bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz. Ve devamında başka bir hadiste ki başlık şu İlk başta ne demiştik? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan her şey haktır. İkinci başlık ise biz bu başlıkları bizzat ayetlerden ve hadislerden istimbat ediyoruz. İkinci başlık Allah Resulü'nün her söylediği haktır. Allah Resulü'nün her söylediği haktır. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette, An Ebu Hureyre'de radiyallahu anhu, an Resulü'lüyü sallallahu aleyhi ve sellem, ennehu kal... Ebu Reyre, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu söylemiştir. İnni la ekulü illa hakan. Ben haktan başka bir şey söylemem. Yani ben sadece hak olanı söylerim. Allah Resulü diyor ki ben sadece hak olanı söylerim. Fakale ba'du ashabihi. Ashabından bazı kimseler dediler ki Fe inneke ne ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü sen bazen bizimle şakalaşıyorsun ama şaka yapıyorsun bizimle. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam dedi ki: "Fekale in fekale inni la aqulu illa hakkan." Doğru. Ben şaka da yapsam haktan başka bir şey söylemem. Ben şaka da yapsam haktan başka bir şey söylemem. İlerideki örneklerde de meseleyi daha iyi anlayacaksınız. Bu hadis Tirmizî'nin sünnünde geçiyor. Ve Şemail'inde ve Begavi'nin Şerhü's-Sünnesinde Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde ve Şeyh Albani buna da sahih diyor. İbni vehbin El Cami adlı kitabında geçiyor. Zeyd İbni Eslem'den geliyor. Diyor ki: An Zeyd İbn Eslem en raculan sallallahu aleyhi ve sellem bir adam Allah Resulü dedi ki: inni uhaddisu'l hadise udahiku ba'duhu batilun. Dedi ki: Ey Allah'ın Resulü ben bazen bazı konuşmalar yapıyorum ve bazılarında güldürüyorum. Ama bu sözlerin bazıları batıldır. Bu sözlerin bazıları batıldır. Yani yapmış olduğu şaka içerisindeki bazı sözler batıl. Yani yalan. Ve Allah Resulü de dedi ki: "Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la hayra fil ba hayır, e, Batılda hiçbir hayır yoktur. Batılda hiçbir hayır yoktur dedi Allah Resulü. Ve sonra "Fekale ya Resulullah inneke mumazihun ve dahikun." Ve dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, siz de bazen mizah yapıyorsunuz ve gülüyorsunuz." Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam da dedi ki, fakale inni la aqul illa hakkan ama ben haktan başka bir şey söylemem. Yani şaka da yapsam, mizah de yapsam, insanları güldürsem de haktan başka bir şeyi söylemem. Şimdi bu rivayetlerle bizim varmak istediğimiz yer esas neresin? Başlığa döndüğümüzde, yani Allah Resul her konuştuğu vahiy ve haktır dediğimizde, eğer bu vahyin şekil ve sürecine baktığımızda. Yani şekil ve süreç olarak ele aldığımızda Resul zaten vahyi konuşuyor. Önce vahye dönük onun izahını yapıyordu. Yani Allah azze ve celle lafızları indirdiğinde ona vahyettiğinde sonra o lafızları dönük beyanını yapıyordu. Ve yine aynı zamanda her konuşması şaka, latife yani en sıradan düşündüğünüz sözleri bile ettiğinde bunları bunları dahi söylediğinde hak olanı söylüyordu. Bunları dahi söylediğimizde yani normal sosyal hayatında dahi normal bir şey söylediğinde, bir şaka dahi yaptığında, söylediği sözler de haktı. Batıl değildi, yalan değildi. Çünkü onun ağzından çıkan hemen o hal ile vahyin birine dayanmıyorsa dahi, beşer haliyle, insani kimliğiyle konuştuğu nitelikteki sözler yani bunlar haktı. Beşer niteliğinde, insani kimliğindeki konuştuğu sözler, kelimeler bunlar başlı başına haktı. Onun için Katiyetle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir abes rastgele bir sözün ondan sudur ettiğini nispet etmemiz mümkün değildir. Yani ondan rastgele bir sözün sudur ettiğini katiyetle bunu ona nispet etmek mümkün değildir. Çünkü sözün sahibine verilen değer o sözün kadrine delalet eder. Veyahut diyoruz ki mesela اعتبار قولي بعتبار قائله Kavle itibar yani söze itibar onu söyleyene göredir. Söze itibar, kavle itibar ka ile binaenir. Yani onu söyleyene göredir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir söz söylediğinde biz ona beşer kelamı gibi katiyetle muamele etmememiz gerekir. Normal sıradan insanların sözü gibi muamele etmememiz gerekir. Çünkü neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'ün mukaddimesinde geçen bir hadiste diyor ki Men kezdebe alayya geliyor. Men kezdebe alayya mutahammiden felyetabawa maq'adahu nar. <gülüyor> Her kim benim söylemediğim bir sözü bana nispet edecek olursa, benim üzerime yalan söyleyecek olursa, o ateşten oturacağı yerine hazırlansın. Çünkü benim adıma söylenilen bir sözle yalan bir sözle sıradan bir insan adına söylenilen söz eşdeğerde değildir. Allah Resulü adına söylenilen söz dini ifade eder. İnsanlar onunla amel edecekler çünkü din zannedip de onunla amel edecekler ki Allah Resulü bundan dolayı yani diyor ki kefər bilmer ikezi ben en yuhaddise bikulli mesem ya kişinin her işittiğini aktarması her duyduğunu aktarması ona yalan olarak yeter yani biri size bir hadis mi söyledi onun kaynağını araştırmadan tam emin olmadan hemen aktarmayın çünkü Allah Resulü adına uydurulmuş bir hadis olabilir. Bu olabilir mümkün çünkü. Onun için de yani elinizden geldiği kadar yani araştırmakta, kaynağını bilmekte gayretli olun. Ki bu şekilde yani hareket insana daha çok insana daha çok güven aşılar, daha çok güven kazandırır. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın şakasına dahi baktığımızda bir gün yaşlı bir kadın Mescide Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın yanına geliyor. Ve diyor ki ey Allah'ın Resulü benim için dua et de Allah Azze ve Celle beni cennetine koysun. Bana dua et ki Allah beni cennetine koysun. Kadının Allah Resulü'nden dua etmeni istemesinin sebebi ne? Allah Resulü'nün duası müstecap dualardan. Yani kabul edilen dualardandır. Hatta Allah Resulü şüphesiz ki ümmetimden 70 bin kişi hesapsız, azapsız bir şekilde cennete girecek denildiğinde... Usame, Ukaş, e, yanılmıyorsam ya Usame diye, Ukaş yedi, tam aklıma gelmiyor. Ukaş miydi? Ukaş diyor ki, ey Allah'ın Resulü, benim de onlardan olmam için, yani cennete hesapsız, azapsız bir şekilde gireceklerden olmam için, bana da dua eder misin? Ey Ukaş sen onlardansın diyor. Bu gerçekten yani büyük bir nimet. Hakikaten de ve başka birisi istediğinde, Ukaş senden önce davrandı. Allah Resulü'nün böyle yapmasının sebebi, eğer böyle yapmasaydı ardı arkası kesilmeyecekti. Kim bilir şimdi o mescitte, o halkada ne kadar insan vardı ki sürekli talep edecekti. Allah'ın Resulü'nün böyle yapmasının sebebi yani önüne geçiyor. O karşı senden önce devranda. Artık yani tamam böyle bir talepte bulunmayın yani. Ki Allah Azze ve Celle bizleri de yani hesapsız, azapsız bir şekilde cennete girenlerden eylesin. Allah ve kadın, kadın yani Allah'ın Resulü, ey Allah'ın Resulü, Allah için dua et de beni cennetine koysun dediğinde Allah Resulü diyor ki yaşlı kadınlar cennete giremez diyor. Allah Resulü. Yaşlı kadınlar cennete giremeyecek diyor. Ve kadın üzülür. Neredeyse ağlayacak. Ve Allah Resulü yüzünde bir tebessüm belirerek üzülme. Yani sen yaşlı olarak değil bir genç kız olarak gireceksin. Şimdi Allah Resulü yaptığı şaka mı? Şaka. Şaka ama batıl değil. Hak. Hak. E şimdi biz günümüzde kendimize baktığımızda, bizzat kendi içimizde, yerde ip gördüğümüzde hafif filana benzer bir şey bak bak diyoruz. Yılan diyoruz. Halbuki batıl. Şaka, şaka ama insanları güldürmek için, biraz yani eğlendirmek için, yani yılana benzer bir şey gördüğümüzde ve mesela farklı bir şey gördüğümüzde bak diyoruz. Yılan bak hemen yeni korkutmak için, yani biraz daha gülmek için ama yaptığımız şakalar dahi bizim batıl maalesef. Ki Allah Azze ve Celle bizi yani bu konuda yani kendimizi ıslah edenlerden eylesin. Allah korusun. Ve dediğimiz gibi Allah Resulü beşeri kimliğinde dahi konuşurken hak olarak konuşuyordu gördüğümüz gibi. Yani yaptığı şakası dahi haktı. Batıl değildi. Şimdi mutezile dediğimiz taife hadis inkarcıları şöyle sorular yöneltirler. Bu başla bu derse binaen. Madem ki Allah Resulün her söylediği hak... O zaman yaptığı hatalara ne demeli? Allah da Resulünün her söylediği haksa yaptığı hatalara ne demeli? O zaman bize deriz ki bir, Resulünün yaptığı bir hata ile, yapmış olduğu bir hata ile her şeyde hata yaptığı zannını vermek bu maksatlıdır, kasıtlı yapılan bir şeydir. Bunda bir garez aranır. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam belli başlı meselelerde hata yapmışsa sanki tüm meselelerde, dinin tüm meselelerinde hata yaptığı zannını vermek, bu maksatlı, kasıtlı yapılan bir şeydir. Aldınız ama burayı. Ki bu hataların tespitini kim yapıyor? Allah azze ve celle bizzat Kur'an-ı Kerim'de kendi Kur'an-ı Kerim kendisi söylüyor. Yani o zaman bize bize şunu anlatır. Allah Resul'ün hata yaptığını bize Kur'an'la vahiyle bildirilmişse o zaman biz hata yapabileceğini ne yaparız? Kabul ederiz. Ama Resul'ün yaptığı bir hata ile dediğim gibi her şeyde hata yaptığını zannını vermek bu kasıtlı yapılan bir şeydir. Bunu bilerek yaparlar. İnsanların kafalarını şüphe atmak için. Ki böyle düşünenler o zaman biz onlara şunu deriz. Siz Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyorsunuz. Bir kere Resul bir yerde hata etti diye Allah Resul'ü bir, hata, bir yerde hata etti diye Kur'an-ı Kerim'in her ayetinde hata yaptığını mı düşünmek gerekir? Ki üstüne üstelik bu hataların Yaptığını söyleyen, yani hata olduğunu söyleyen Allah Azze ve Celle. Ama hayata yaptığını söyleyen sizsiniz. Siz kimsiniz ki? Siz kimsiniz? Bunların hata yaptığını söyleyen ve düzelten bizzat Allah Azze ve Celle. Siz kalkıp da bu hataları kendi kafanıza göre tespit edemezsiniz. Alınız abi. Yani kendinize bir iş bitemezsiniz. Ki yani bunlar, yani bu söylemiş oldukları söz aksine onların aleyhine delil. Bizim lehimize ise delildir. Onların aleyhine, bizim lehimize ise delildir. Yani Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hatasını da düzeltmiştir. Çünkü neden? Bu denli hatalarını zikretmiş Allah Azze ve Celle. Üstüne üstelik hatalarını düzeltmiş. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında da hiçbir kimsenin bu Ebu Bekir radiyallahu anhü da olsa Ömer radiyallahu anhü da olsa vahiyle hatası düzeltilen hiçbir kimse yoktur. Vahiyle hatası düzeltilen sadece Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Çünkü sadece vahye muhatap olan Allah Resulü'dür. Allah Resulü'nden sonra hiç kimse vahye muhatap değildir. ile düzeltilen hatası sadece Allah Resulü'dür. Ki, yani biz de ancak yanlışlarımızı nasıl düzeltebiliriz? Allah'tan ve Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan gelen naslar istikametinde, yani ayetler, hadisler istikametinde biz de din namına yanlışlarımızı ancak bu şekilde düzeltebiliriz. Allah azze ve celle Muhammed aleyhissalatu Muhammed aleyheselam hatasını zikrederken Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Tövbe Suresi'nde Allahu ank Ey Muhammed Allah seni affetsin. Lima izn hatta yetebeynke yetebeyn lekellezina sadiku ve Ey Muhammed Allah seni affetsin. Doğrular sana belli olup yani sıddıklar sana belli olup yalancıları bilmeden önce sen onlara niçin izin verdin? Allah Azze ve Celle hatasını bu şekilde ona bildiriyor. Yani düzeltiyor. Bir daha böyle bir harekette bulunma. Veyahut Abese suresindeki örnekte geçtiği gibi diyor ki <gülüyor> Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yani kör İbn-i Ummu Mektun denilen kimse kör Amanın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve sırt çevirdi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sırt çevirdi ve Allah azze ve celle diyor ki ma ey Muhammed onun halini sana kim bildirdi? zikra belki o temizlenecek yahut öğüt alacak öğüt alacak da nasihat alacak da o öğüt ona fayda verecek. Ve devamında emme men istegna tasadda kendisini sana muhtaç olmayan muhtaç görmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı anlatırken Mekke'nin zenginlerine, eşraflarına gidiyordu. Ama kendisine bir kör geldiğinde ise ondan yüz çevirdi. Yüz, yüzünü ekşiterek yüz çevirdi. Ve Allah Azze ve Celle'dir de devamlı diyor ki devam diyor ki Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. O kendisini muhtaç görmeyen kimseden. Fakat diyor ve amma manca ekesa ve huayqsha. Fakat koşarak sana gelen ve Allah'tan korkan kimseyle de sen ilgilenmiyorsun. Yüzüne ekşitip sırt çeviriyorsun. Sakın ha böyle bir daha harekette bulunma. Şimdi gördüğünüz gibi bu bir hata mı? Yani Allah Resulü'nün kendisine o körün gelmesi, o amanın gelmesi, İbn-i Ummu gelmesi ve ondan yüzünü eksiltmesi, sırt çevirmesi, İslam'ı anlatmaması bu yanlış idi, hataydı. Ama bizzat Allah Azze ve Celle tarafından düzeltiliyordu. Onun için de bizim almamız gereken Allah Resulü'nün hatası değil. Allah Resulü'nün düzeltilen hatasıdır. Yani bize ulaşılan din namına düzeltilen kısımları almakla mükellefiz biz. Ki Allah Resulü bu din namına hata da yani beşeri olarak hata da etmiş olsa bunların hepsi düzeltilmiştir. Bizzat Allah Azze ve Celle tarafından. Hatta Bukharda geçen başka bir hadiste namazla alakalı meselede Allah Resulü öyle namazını 4 rekat kılması gerekirken 2 rekat kılıyor. Ve mescitten çıktığında Herkes kendi aralarında konuşuyor, toplanıyorlar. Herhalde kimleri diyor ki ay Allah Resulü'ne vahiy geldi namazdayken. Vahiy geldi. Ondan dolayı diyor namaz kısaldı, iki rekata e düştü ve diyor unuttu herhalde bu gibi şeyler. Ve insanlar gelip, ey Allah Resulü sen diyor iki rekat kıldın namazı. Namaz kısaldım mı yoksa vahiy mi geldi sana? Allah Resulü sinirli, yani kaşları çatmış bir şekilde, şu alnının ortasından damar şişmiş, şişmiş bir şekilde. Bu ne diyor diyor. Tamam, Allah şeyleri, e Allah Resulü doğru söylüyor sen yarın namazı 2 rekat kıldın tamam. Ve Allah Resulü de hemen gidip 2 rekat daha kılıp seyir secdesi yapıyor Şimdi diyoruz ki Allah Resulü'nün hatasında dahi bir hikmet vardır Eğer Allah Resulü böyle bir hataya düşmeseydi içimizden bir kimse günümüzdeki Müslümanlar böyle bir hataya düşmüş olsaydı Yani öğle namazın 4 rekat değil de 2 rekat kılmış olsaydı Kur'an ve sünnetten böyle bir delil bize ulaşmamış olsaydı Ne yapacağımızı bilebilir miydik? Bilemezdik nasıl harekete bulunacağımızı Ki Allah Resulün hatasında dahi Bir hikmet vardı Yani onun hatası sahabe Ve kendisinden sonraki gelecek olan nesiller için Başlı başına bir örnekti Yani eğitim metoduydu Aldınız mı abi Başlı başına bir eğitim metodu Ve örnek niteliği taşıyordu Ve sonra devamında yani Meseleyi fazla uzatmayayım inşallah Şunu da zikredeyim şu hadise sonlandırmak istiyorum. Ebu Umame'den gelen bir hadiste Ebu Davud'un sünnende geçiyor. Şeyh Albani bu rivayeti hasen diyor. Diyor ki: "An Ebi Umamete, قال sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Ene zaimun bi fi rabatil ve in Haklı dahi olsa kişi, haklı dahi olsa tartışmayı terk eden bir kimse için ben cennetin kenarındaki bir eve kefilim diyor. Allah Resulü. Bir kimse haklı dahi olsa tartışmayı terk eden bir kimse için ben onun için cennetin kenarındaki bir eve kefilim diyor. Ve devamında وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَاِنْ كَانَ مَازِحًا Şaka dahi olsa yalanı terk eden kimse için de Cennetin ortasındaki bir eve kefilim diyor. Şaka dahi olsa yalanı terk eden kimse için cennetin ortasındaki bir eve kefilim diyor. Ve devamında ve bi beytin fi alal cenneti limen hassana ve cennetin en yüksek yerindeki bir eve kefilim ki o evde kim için ahlakını güzelleştiren kimse için de cennetin en yüksek yerindeki eve kefilim diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Böyle söylüyor. Ki Allah Azze ve Celle bizi yani bunlardan eylesin. Yani inşallah en yüksek makamdaki olan kimselerden eylesin. Yani Allah Resulü yani Allah'tan bir şey istediğinizde firdevsi isteyin mesela cennette. Çünkü şüphesiz ki Allah zorlayıcı bir şey yoktur. Yani küçük olanı istememek gerekir. Hep büyük olanı istemek gerekir. Allah Azze ve Celle. Çünkü Allah Azze ve Celle Azad Allah Azze ve Celle karşı hiç zorlayıcı bir şey, küçük olacak bir şey yoktur. Onun için dediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın her konuştuğu vahidir ve haktır. Subhanak Allahu bihamdik ve illa ve